Pek değerli, aziz ve muhterem kardeşler. Hepimiz ölümlü dünyanın ölümlü çocuklarıyız. İnsan olmamız hasebiyle yok olan, zail olan varlıklarız. Allah azze ve celle şu dünya hayatında yaşarken bizleri daima uyarır hemen hemen her gün hatırlatmalarda bulunur ve ey kullarım kendinize çeki düzen verinler Hz. Ali Efendimiz radıyallahu anh diyor ki hem dünyanın çocukları vardır hem de ahiretin çocukları vardır siz ahiretin çocukları olun diyor kardeşler insanız ve her gün allah Taala'nın çeşitli hatırlatmalarıyla karşı karşıyayız. Dünya hayatını yaşarken öyle normal sıradan insanlar gibi başıboz bir şekilde yaşayamayız. Elbette bir gaye, elbette bir amaç uğruna şu an buradayız. Bir yerden bir yere intikal ederken bile bir sebep arayan, bir sebep belirten bizler, dünyaya geliş ve dünyaya gidişimizin de elbette sebeplerini bildirmek ve bilmek zorundayız kardeşler. Allah bir hatırlatmada bulunuyor. Ve size diyor ki, kendinize gelin. Siz şu dünyadayken, dünyanın çocukları olup da gitmeyin. Ahiretin de çocukları olun. Ahiret için yatırım yapıp, ahirete hazırlık yapın diyor Allah Azze ve Celle. Kardeşler, ahirete yatırım yapmanın en büyük örnekliği salih ameldir. Salih amel, amir salih. Özellikle allah Teala'nın rızası için yapılan, ihlaslı bir şekilde yapılan ve sünnet-i seniyeye uygun olan ameller salih ameldir. Ve bizler inşallah inanıyoruz ki şu yapmış olduğumuz sohbetler de boşuna gitmeyecek. Burada yapılan sohbetler de, burada düzenlenen dersler de inşallah salih amel olaraktan baki kalacak. Buraya gelip de dinleyip de buradan alıp götüren kardeşler, köşeye atmayacaklar, amel edecekler ve onlar için de inşallah bir salih amel olacak. Ve buradan dalga dalga inşallah yayılacak bu salih amellerimiz. Kardeşler dedik ki bizler insanız. İnanın her şeyimiz sınırlıdır. Bakışlarımız sınırlı. Değil mi? Düşüncelerimiz sınırlı. Konuşmamız sınırlı. Zikrimiz sınırlı. Duymamız sınırlı. Yani bir düşüncemiz dahi, bir fikrimiz dahi, bir zikrimiz dahi, her şey sınırlı. Sınırlı insanlarız ve yok olacak, zahir olacak olan insanlarız. Ama öyle bir Allah'a inanmışız ki, bu Allah asla ve asla zahir olmaz, yok olmaz. Allah sınırsızdır. Bizlerin sınırı vardır ama Allah'ın asla ve asla sınırı yoktur. İşte o sınırsız olan Rabbe, elhamdülillah bizler kul olmuşuz. Ve kul olduğumuzdan dolayı da şu an buradayız ve Allah Tanrı'nın dininin içerisindeyiz. Elhamdülillah. Ve kardeşler, Allah şu dünya hayatında yaşarken bizlerin salih amelini bizler ölsek bile devam ettireceğini söylüyor. وَالْبَاقِيَةُ salihat Diyor, geriye kalan salih ameller. İnsan ölüyor ama salih ameli asla ve asla ölmüyor. Mesela 1400 yıl evvel aldar vefaya uğurladığımız Allah Resulü Sallallahu Aleyhi bir bakın. Onun hala salih amelleri günümüzde yaşır değil mi? Hele onun ashabıcığına bakın, sahabelere bakın. Onların hayat tarzları, yaşantıları, düşünceleri, sözleri hala günümüzde etkisini gösteriyor. Hala bakın sohbetlerimizde bizler örnek olarak anlatıyoruz. Yani 1400 yıl önce yaşanan şeyleri Nuh Aleyhisselam'ın döneminde yaşadığı olayları ve bundan önce yaşayan peygamberlerin hayatlarını bizler 2014'te gün yüzüne getirip alın işte modelimiz budur. Örnek modeller, örnek alacağımız şahsiyetler, kişilikler, liderler bunlardır diyebiliyoruz. Kardeşler salih amelin bereketidir bu. Allah insan olsa de salih içerisine bereket katıyor. Niçin bazı peygamberlerin isimleri zikredildiğinden Sonunda minas salihin diyor, o salihlerdendi diyor. E zaten peygamberler salih insanlar değiller mi? Evet. Ama Allah salihlerden derken o salihlik vasfına bir atıfta bulunur. Ben herkes salih olamaz. Herkesin ameli salih olamaz. Sizden önce vefat eden bir sürü insanlar hatırlayın. kendi hatırlıyorsunuz. Hangisini hatırlıyorsunuz? Ama Allah o salih amelin içerisine öyle bir bereket yerleştirmiş ki aradan binlerce küsür yıl geçse de Allah o bereketini her zaman hissettiriyor. Mesela açıyorsunuz kitaplarınızı, gidiyorsunuz kütüphanelere aradan 1200 yıl geçmiş hala İmam taberinin tefsirini alıp okuyabiliyorsunuz. Aradan 1200 yıl geçmiş. Bizler 50 yıl, 60 yıl önce var olan dedelerimizin isimlerini bilmeyen insanlarız. Ama 1200 yıl önce Hicri 310'da yaşayan İmam Taberinin tefsiri bugün hala bizim kütüphanemizde duruyor ve hala istifade ediyoruz. İmam Taber'i ki, talebelerini topluyor, diyor ki, gelin diyor 300 ciltlik bir kitap yazalım, içine de her şey olsun, tefsir olsun, hadis olsun, doğat olsun, her şey. Talebeler diyor ki, biz vallahi buna güç getiremeyiz. İmam Taberi diyor ki, فَاتَتِ الْحِمَمُ Vallahi diyor, heyecanlarımız heyecanlarınız diyor, ölmüş gitmiş. Ben size 300-300 ciltten 300 bahsetmiyorum, siz diyorsunuz, yapamayız, tembellik sök. Allah, İmam Taberi'nin tefsirinin içerisine o bereketi katıyor, görüyorsunuz. Kardeşler, salih amel. Elinizden geldi kadarıyla nedir? Salih amellerin peşine düşmemiz gerekiyor kardeşler. Ve biz de inanıyoruz ki şu yapılan çalışmalarda inşallah salih amelden olacak. Yani araştırılıyor, hazırlanıyor, doküman haline getiriliyor, buraya getirilip sizlere sunuluyor. İnanın bunlar ayrı ayrı emek. Buraya geliyorsunuz, dinliyorsunuz, düşünüyorsunuz, tefekkür ediyorsunuz, buradan alıp eve gidiyorsunuz, evde götürüp amel ediyorsunuz ve gidip başkasına anlatıyorsunuz. Bu da ayrı bir emek. İki tarafın da emeği var. Ama ihlas olursa inşallah sizlerde bizlerde Allah bu emeklerimizi vallahi zayi etmeyecek. Allah yarın öbür gün salih amel karşımıza getirecek inşallah. Bundan dolayı çekinmeyin kardeşler. Salih amel işlemeye bakın. Ama Allah rızası için hiçbir zaman işi gücü bahane etmeyin. Allah azze ve celle ve cae min aksal medineti racibin yes'a قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِيُوا O şehrin en uzak tarafından bir adam geldi. Adam geldi. Dedi ki, ey kavmim bu adam, bu elçilere tabi olun. Bu Resullere tabi olun dedi. Adam nereden geldi? Min aksal الْمَد۪ينَةِ Şehrin en uzak yerinden geldi. İşi gücü bırakmış, şehrin en uzakından gelmiş. Etrafında o dönemde insan, gelen elçileri insanlar dışlıyor, kabul etmiyor, reddediyorlar. Adam hasta haliyle en uzakta şehrin en uzak tarafından çıka geliyor. Diyor ki ey kavmim yapmayın, şu adam, adamlara tabi Bunlar Allah adamları, Allah dostları, tabi olun diyor. Öyleyse kardeşler, şehrin uzak tarafından gelenlerle yakından gelen adamlar arasında fark var. Bunlar asla ve asla aynı olmayacaklar. İşini gücünü bırakıp da buraya gelen adamla kolay gelen adam aynı olmayacak. Buraya zorlanaraktan gelen adamla elini kolunu sallaya salla gelen adam asla aynı olmayacak. Allah ne diyor? ''Racul'' diyor o adama. En uzaktan gelen adama ''Racul'' diyor. ''Yiğit'' adam diyor. Allah'ta. Demek ki işini gücünü bırakıp da gelen adamlar ''Allah yiğit'' adam diyor. Allah rızası için dedik ya, himmetinizi, heyecanınızı yitirmeyin kardeşler. Salih amellerin devamına koşun. Salih amelin peşinde koşun kardeşler. En uzakta da olsa gelmeye gayret edin. Dedim ya, Sahabe döneminde day adam bir amel istiyor. o amel günümüze kadar geliyor ve bizler bu gizin önümüze getiriyoruz. Vallahi salih amelin içerisine koyduğu bereketler Allah'tan. Ve bugün bakın yıl olmuş 2014. Bizi bugün şaha kaldıracak olan bir olay var sahabeden. Önceden söylemiş olduğum gibi insanız, sınırlı varlıklarız. Ama bunun yanı sıra Allah'ımız var, Rabbimiz var. Ona güveniyoruz. O küçücük amelleri bereketlendirir. Küçücük amelleri kıyamet gününde önüne dev bir proje olarak getirebilir. Allah'ımız var dedik. Ve Allah Azze ve Celle bizi Şah kaldıracak olan kısacık bir pasaj olan sahabenin olayını bizlere tekrar tekrar okunsun diye tekrar tekrar böyle anlatılsın diye sahih kitaplardan aktarmayı nasip etmiş allah Teala. İnşallah bu oraylar bizi şaha kaldıracak. Enes bin Malik sahabeden Enes bin Malik hazretleri Allah'tan razı olsun bize bir orayı anlatıyor. Uhud'da görmüş olduğu bir olay güzel nakledecek. Bu olay, Buhari'nin Sahih adlı kitabında geçiyor. Yüzde yüz gerçek. Çünkü Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih olan kitap olan Buhari'nin rivatiyle üzere görmüş. Olay sahih. Gerçek. Ve bunu dinlerken hikaye tarzında dinlemeyin. Din, hikayelerle öğrenilmez kardeşler. Bizim dinimiz realist bir dindir, gerçekçi bir dindir. Öyle hikayelerle uğraşmaz. Gerçekleri sana aktarır. Biz bu sahabenin olayını gördüğümüz zaman, genciyle, ihtiyarıyla, yaşlısıyla, kadınıyla, hepimizin aklına şöyle bir soru gelecek. Yahu biz bu ashab-ı kiramla aynı cennete mi gireceğiz? Bunların böyle arzuları, böyle yiğit adamlar, böyle gayretli adamlar var. Biz bunlarla şimdi aynı cennete mi gireceğiz? Biz de diyeceğiz ki, inşallah böyle çalışırsak biz de aynı cennete gireceğiz. Yeter ki sen de aşk olsun, heyecan olsun. Ve Enes bin Malik, Uhud'da görmüş olduğu bir orayı biz anlatacak. Olay, vallahi İbnül Cevzi'nin Sıfatı-ı kitabına baktım, yarım sayfa gibi bir şey anlatmış, yarım sayfa. Hadis kaynaklarında üç dört satır olarak anlatıyor, bazen iki satıra düşüyor. Ama Allah öyle bir bereket koymuş ki, ne zaman okusanız, ne zaman dinleseniz, sanki size söylemiş, şöyle bir soğuk duş etkisi yaptırıyor. Sanki böyle bir elektrik şok geçiriyorsunuz. Şoklanıyorsunuz. Kısa ama Allah'ın bereketi var. Enes-i Hazretleri diyor ki işte, Uhud'da diyor, bir olayla karşı karşıya geldim. Orayda diyor, orayın özellikle başörülerini oynayan kişi Enes bin Mali'in dayısı Enes bin Nadir. Daha Allah Resulü Vesselam'a iman edeli fazla bir zaman da olmamış. Ki değineceğiz. Enes bin Nadir. Orayın Uhud'daki en büyük kahramanlarından bir tanesi. Enes bin Malik diyor ki dayım diyor Enes bin Nadir geldi Allah Resulü ve Vesselam'a dedi ki ne? Ya Resulullah! bundan önceki diyor Bedir gazvesine ben katılamadım neymiş olay daha önce var olan Bedir gazvesine Enes bin Nadir katılamamış olabilir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bedir'e gittiği vakit savaşma niyetiyle gitmemişti siyerdanaklarında okuduğumuz kadarıyla amaç Kureyş'in kervanını vurmaktı. ama Allah iki orduyu Bedir obasında karşı karşıya getiriyor Allah bu olaya يَوْمُ الْفُقَانُ diyor. Hakla Batır'ın birbirinden ayrıldığı bir olaydır diyor. Enfas Suresi 41'den. Rivayetlere göre rüzgarlar esiyor. Allah Resulü ve Sellem ağlıyor. Olaylar uzun. Girmeyeceğiz. Ama en önemli şey İslam dini bir kalbe girdiği zaman bütün küfür o kalbden çıkar. O gün diyor rüzgarlar esti. Amcalar, dayılar, çocuklar babalar, oğullar karşı karşıya geldiler. Birbirlerine İslam için kılıç çekecekler. Onun için Furkan günü diyor allah Teala. Hak bu tarafta, Batır bu tarafta diyor. Bedir. Allah Resulü ve Vesselam'ın özellikle en başta düşman olan kişilerin buluştuğu nokta. Hatta Mahrizi, İmtâul Esma adı kitabında Allah düşmanlarından 27 tanesinin ismini sayıyor ve diyor ki 20 tanesi Bedir'de imha edilmiştir. Hatta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hangi müşriğin nereye düşeceğini diyor, Bedir Savaşı'ndan önce göstermiştir. Şuraya düşecek, bu adam buraya düşecek, sıra sıra göstermiştir. Ve 20 tanesi pis bir kuyu atılıyor, daha da pis İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bedir gazvesinden dönüyormuş. Öyle bir savaş ki meleklerin kucağında sahabeler zafer kazanmış. Enes bin da bu orayı duyduktan sonra geliyor diyor ki, Eyvallah Resulallah, ben Bedir'e katıramadım. Hele çok arzu ettiğim halde katıramadım. Ama işte burası çok önemli, altı çizilmesi gereken bir yer. Ya Resulallah, ben Bedir'e katıramadım ama eğer Allah bana tekrardan kafirlerle karşı karşıya gelmemi nasip ederse, o zaman Allah ne yapacağımı göreceğiz ben o zaman allah Teala'ya göstereceğim. Yani nasıl bir kul olduğumu göstereceğim diyor Allah-u Teala'ya. <gülüyor> <gülüyor> Yapacağım şeyler Allah görecektir. Başka rivayette ben o kafirlere göstereceğim o zaman diyor. Yani ben o gün nasıl oldu da Bedir'e katılamadım. Kur'an-ı Kerim bir tarafta, peygamber bir tarafta kalmışken nasıl ben Bedir'e katılmadım. Allah'ın dini güçsüz duruma düşerken ben nasıl Bedir'e katılmam? Peygamberin olmuş olduğu bir yerde ben nasıl olmam dedim. Benim de orada olmam lazımdı. Ben söz verdim, bu bir kalleşliktir dedim. Ben peygambere söz verdiğim halde peygamberin dininin yanında nasıl olmam dedim. Ben nasıl rahat otururum dedi. Yerine. Ama Allah'ın Resulü Allah bir kez imkan versin, fırsat versin ben o zaman göstereceğim bunlara diyor. bir fırsat söylüyor. Çok duvet inşallah Allah karar. Burada nefsini nedir? Neyi kastediyor? Kime söz veriyor? Kimi alaşağı sayılıyor? Kardeşler nefsini, nefsine meydan okuyor. Ey nefis, seni ayaklarımın altına alacağım o zaman diyor. Göreceksin. Belki Bedir'e gitmekten engel olan benim nefsimdir, o nefsi ben ayaklar altına alacağım. Bir kez fırsat istiyorum Allah'a Bir kez. Sahabeler diyor ki eğer bir insan dışarıda bir insanı eleştirmesi gerekir, bir kardeş haram bir şey istedi, istediği zaman sen haram istiyorsun, sen günah istiyorsun demesi lazım, onu kınaması lazım ama nefsiyle baş başa kaldığı zaman nefsine en ağır hakaretler yapması lazım Dışarıdaki insanlara söylüyorsun tek kaldığın zaman nefsine söyleyeceksin nefsine Huday bin Niyad rahimehullah diyor ki Vallahi diyor şu yeryüzünde diyor en adi nefis benim nefsimdir. Ben sarapçıdan belki daha kötüyüm diyor ki o salih zatlardan birisi. Yeryüzünde en günahkar adamlardan biri varsa o da benimdir diyor. Nefsini alaşağı diyor. Enes bin Nadir işte burada nefsiyle yaka paça bir yaka paça bir araya giriyor ey nefis sen göreceksin o zaman seni de arasa edeceğim Allah'ın dininin düşmanlarını da arasa edeceğim diyor. o gün orada kendine nesline sözler veriyor Allah ne yapacağım o zaman görecektir diyor kardeşler aradan fazla zaman geçmiyor sen salih kul olursun da Allah senin duana icabet etmez mi sen Allah'tan imkan fırsat istersin de Allah sana o imkanı o fırsatı göstermez mi sen yeter ki Allah'ı maksud bil. Sen yeter ki Allah'ı mahbub bil. Sevgili bir Allah tarayi. Rabb'e sevgili muamelesi yapla. Ona en çok sevmesi gereken kişinin zatın Allah olduğunu bilmen yeterlidir. Allah o zaman sen duana icabet edecektir. İşte kardeşler, Enes bin Nadir böyle bir ortamda Allah'a böyle bir söz, söz veriyor. Peki kısa bir zaman sonra. Bedir'in revansını almak isteyen o Mekke'li müşrikler bu sefer Uhud'a davet ediyor onları. Gelin, Uhud meydanına geleceksiniz. Uhud meydanına indikleri zaman tab olaylar uzun ya, yani çok fazla girmek istemiyoruz. Münafıkların da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yan çizmesiyle geri durmasıyla sahabeler iyi değil, iyi güçsüzleşiyor. Ortam nasıl? Dediye Allah bir kez bir imkan versin. Allah o imkanı Uhud'da onun karşısına çıkartıyor. Yani bugün kardeşler sen bir takım sözler veriyorsan, bir takım yeminler ediyorsan o yeminler, o sözler bir gün senin karşısına gelecektir. Allah gösterecek. Sen zannediyorsun kor kesedin attı. Bir söz ağzına çıktı gitti. Sen öyle zannet. Melekler yazdı. Rahman şahit olduğunu Kardeşler ortam nasıl? Ortam tam manasıyla büyük bir hengame kopuyor yine. Öğleye doğru Müslümanlar zafer kazanacakken, bazı Müslümanların dünya malına tamah etmesiyle, dünya malına yönelmesiyle, bir anda öğleden sonra Müslümanlar zafiyete, zayiyete oluyor. Müslümanlar kaşmına başlıyor. O esnada dedik ya, her tarafta kanlar akıyor, Sahabelerden şehitler var, 70 küsür küsür kişi şehit olmuş, yaralılar var. Kadınlar yaralıları sarıyor, etrafta doğu toz, duman, dağınıp Her şey bir, her şey birbirine, bütün insanlar birbirine girmişler. Ayağına bastığın yerler kan olmuş. Böyle bir Uhud savaşı. O ortamda Mel'un ibn Kami'a adındaki kişi diyor ki, ''Ela inna Muhammed katkutil.'' Dikkat edin, buraya bakın, buraya bakın diyorum. Muhammed öldürülmüştür diyor. Büyük bir dedikodu çıkartıyor. Ki Allah'a o esnada olan Musab bin Umeyr, Peygamber aleyhissalatü vesselama benzedildiğinden dolayı Musab bin Umeyr şehit edilmişti, İbnü i Kamiya'da zannetti ki peygamber öldürüldü. O anda Peygamber aleyhissalatü vesselamın da bir çukura düştüğü var. Peygamber görünmeyince insanlar zannetti ki Muhammed öldü. Herkes bu şekilde. Öyle bir ortam. Öyle bir ortamda bakıyor ki Uhud'un eteklerinde en mesul sahveler oturuyor. Enes bin Nadir diyor ki ne oluyor? Diyor ki Muhammed öldürüldü. Diyor ki eğer Peygamber Muhammed öldürüldüyse siz ne duruyorsunuz? Siz ne bekliyorsunuz? Onun öldürüldüğü uğurda siz de ölsenize Ölüm o kadar güzel bir şeymiş ki diyor, Muhammed aleyhisselam öldürülmüş, siz ne diye bekliyorsunuz diyor. Eline kırıcını aldığı gibi diyor, düşman safları içerisine daldı. Ve elini açıp dedi ki, ya Rabbi bunlar Müslümanlar, bunların yaptığından sana sığınıyorum ya Rabbi dedi. Niçin? Hemen geri çekildi. Hemen dedi Fadalara kulak astırar. Ben bunların söylemlerinden sana sığınıyorum. Zaten karşı tarafta, da Rabbi diyor, sana şirk koşan müşrikler Allah düşmanlarıdır. Senin düşmanların durumundur, eline kırıcını aldığı gibi ilerliyor. Böyle bir ortam. Enes bin Nadir ortamını tasvir etmeye çalışıyordu kardeşler. Ve o esnada, büyük bir hengamenin kopmuş olduğu esnada, bir anda Abdullah bin Cahş ile Sa'd bin Muaz karşı karşıya geliyor. Abdullah bin Cahş diyor ki gel ey Sa'd ben dua edeyim sen amin de, sen dua et ben amin diyeyim. Sa'd bin Maz diyor ki yarabbi bugün karşıma en güçlü bir adam çıkar, ben adamı öldüreyim ve onun bütün malını alayım, ganimete alayım diyor. Abdullah bin Cahş amin diyor ve Sa'd bin Maz gidiyor, savaşır, öldürüyor, ganimete alıp geliyor. Sa'd Abdullah bin Cahş diyor ki gel sıra bende. Allah bin Niaş elini kaldırıyor diyor ki Ya Rabbi şu görmüş olduğun Uhud meydanı. Bugün benim karşıma diyor Mekke'nin müşriklerin diyor en azırları benim karşıma çıkar. En yiğitler, en cüsseler olan benim karşıma çıksın. Ya Rabbi ben ona saldırayım. O da bana saldırsın. Derken o beni öldürsün, şehit etsin. Derken benim bağırsaklarımı ciğerlerimi dışarıya çıkarsın Ya Rabbi. Yani senin uğruna ben şehir olarak geleyim ya Rabbi diyor. Ve ben senin huzuruna çıkayım. Sen diyesin ki ey kulum Abdullah bu ne hal? Ben de diyeyim ki ya Rabbi bu azalarımı senin uğrunda ben feda ettim ya Rabbi diyeyim. Yani canım vardı senin uğrunda feda olsun ya Rabbi senin dilin uğruna olsun ya Rabbi diyeyim. Sen de bana diyesin diyecektin ey Abdullah. Buyur, benim cennetime gir. Böyle bir dua ettikten sonra sap bir mazdur ki vallahi amin diyesin pek geldim. Ama sözleştik amindir. Vallahi diyor. Akşama doğru baktım ki ne Abdullah bin Cahşın diyor, bağırsakları, ciğerleri, Mekke'nin müşriklerin mızraklarının başında geçiyor. Savaş meydanı Allah'ın dualarına icabet etmiş oldu diyor. İşte Enes bin Nadır'ın ortamı da böyle bir ortam. Eline hırıcını almış, ilerliyor. Oradan bakıyor ki Sa'd bin Muaz'ı görüyor. Öyle yolda karşılaşsın, savaş meydanında karşılaşmış. Sa'd bin Muaz da gelmiş Allah Resulü ama daha sonra gelip diyor ki Ey Allah Resulü ben Uhud'dayken işte Enes bin Nadır'la karşılaştım da o bana şöyle söyledi de bize naklediyor, bize rivayet ediyor. Enes bin bakın. Ne adammış ya. Allah'ın rızul dediği, rical dediği adamlardan biri de bu adam işte, yiğit dediği adamlardan biri bu. Sözünü unutmamış, yolda Sa'd'ı gördüğü zaman diyor ki, ey Sa'd, vallahi fırsat tam bu fırsat, tam zamanı. Bak bir tarafta Muhammed öldürüldü diyorlar, bak Hamza'ya şehit olmuş, bütün vücudu paramparça, Musab bin Umayr ötede aynı şekilde kolları budanmış. Bak yetmiş küsür sahabe var, yaralılar var. Peygamberin dişi kırılmış. Vallahi diyor, Eysa tam fırsatı, tam zamanı. Vallahi inni ecidu rihel cenneti du'na uhud. Vallahi şu an diyor, Uhud'un, Uhud dağlarının el arkasında cennetin kokusunu alıyorum ben şu an. Ne adammış ya. Yani sen dini öyle bir yaşayacaksın ki, Allah sana dünyadayken cennetin kokusunu koklatacak, kokusunu örecek. Böyle bir nimet var mı ya? Allah işte. Vallahi diyor, cennetin kokusunu alıyorum şu an. Duyuyorum. Tam bu fırsat, tam zaman diyor. Kardeşler fırsat her dakika gelen bir şey midir yoksa ayda ayda bir defa gelen bir şey midir? Belki senede, belki de on yılda bir gelen bir fırsattır bu. Ama adam sözlerlemiş diyor ki, vallahi tam fırsatımız, tam. Vallahi cennetin kokusunu alıyorum. Benden peygambere selam söyleyin. Ben şu an cennetin kokusunu alıyorum deyip de ileriye diyorum fırlıyor ve en sonunda şehit oluyor. Öyle bir şehit oluyor ki sanki kütükte et doğranır gibi bütün elbiseleri paramparça, bütün bedeni paramparça bir hale geliyor. Onu savaş meydanından geri çekilip de ölüler, şehitler tespit edildiği zaman geliyorlar bakıyorlar ki tanımayacak bir vaziyete gelmiş. Kız kardeşini çağırıyorlar. Diyorlar ki gel şu adama bak. Tanımıyoruz bu adam. Öyle bir hale getirmişler ki Enes bin Nadri, hiç tanımayacak bir halde. Belki belki bir saç olsa, belki saç şeklinden insan tanır değil mi? Yok. Yüzü gitmiş. Bedeni gitmiş. Kız kardeşi diyor parmağının ucuna baktı. O parmağının ucunda sanki bir yanık izi vardı. Veya da bir ben vardı. Baktı ki ne bir ben var. Vallahi dedi bu Enes bin Nadir. Tanıyamamışlar. Tanıyamamışlar. Vallahi bu Enes bin Nadir. Onu bulduğumuz zaman diyor. Aynı diyor. Kütüpteki et misali gibi kalmıştım. Kütüpteki et misali. Üzerinde 80 küsur kılıç mızrak darbeleri vardı diyor. Kim bu adam? Enes bin Nadir. Hani şu Ya Resulullah Bedir'e katılamadım ama bir Uhud'a katılırsam Allah benim ne yapacağımı o zaman görecektir. Kardeşler Enes bin Nadir nereye gitti? İhtimal Enes bin Nadir'dan sonra gelen sahabeler Enes bin Nadir'in o naaşı üzerinde bedeni parampar soran cesedin üzerine şöyle bir halka oluşturmuşlar Enes bin Nadir'e o zaman bakmışlar ibret almışlar. Demişler şöyle Enes'e bak ya maşallah. Maşallah. <gülüyor> Eline kılıcı aldığı gibi gitti de doğrandı da şimdi cennete gitti. Biz de inşallah Enes bin Nadir gibi olacağız demişlerdir o günden sonra sahabeler. Bundan dolayı Kadisiye savaşlarına çıkmışlar, Nihana savaşlarına çıkmışlar da şehit olmuşlar. Şimdi kardeşler Hamza nereye gitti? Musab nereye gitti? Enes nereye gitti? Enes bin Nadir nereye gitti? O meşhur yiğit sahabeler, selef-i salihinler nereye gitti? Rahman'ın Nasıl gittiler salih Mehmet'e? 1400 yıl geçse bile Allah onlar kapağında zikretti. Demek ki salih Mehmet'in günümüzde etkisi de çok büyük kardeşler. O zaman Enes bin Nazır'ın şöyle bir fotoğrafını çektiğimiz zaman altına şunları yazabilir miyiz acaba? Kardeşler, sahabeler bu dini adak dini görmüyorlar. Adak niyet görmüyor Fakat kitaplarını açtığınız zaman adak görmüyor var. O adak adama var ya tevekkül, tevekkül az olan adamlar var. Sahabeler adak adama yoktur. Sahabel adak adadı zaman canını atar. Biz işim inşallah biraz düzene bilsin. Vallahi ilk cuma cumartesi sordayım. Böyle söyleriz. Şu işlerin biraz düzelsin var ya. Hemen bir koç keseceğiz. Oğlum askerden dönsün şu kadar fakire para yardımında buyuracağım. Hep böyle söyleriz ya. Bu bizim içiniz. Sahabenin dininde sahabenin içinde adak yok. Ne dedi? Allah o zamana beni bir gösterirse bir bana o fırsatı verirse ne yapacağımı görecektir. Şöyle bir Uhud'a Bedir'e gidip gelin de Allah'sın. Allah beni görür. Bir sağ salim gidelim de Allah kerimdir dememiştir. Gidersen can verin mal vereceğim diyoruz. Geri kıyanda durmamıştır. Demek ki sahabenin, sahabenin din, inanmış olduğu şeyde adak yok kardeşler. Adak bölümü vardır fıkhta, ama sahabenin metodu adak adama değil. Adak tevekkür az olan insanlar için. Adak adadığın zaman zaten menfaat, işin yerine geliyor, Allah Tanrı yarattığı bir mahluklu gidip kesiyorsun. Allah'ın malını Allah'a veriyorsun. Sıfısa can ver, mal ver. Ve yine şu portreni, bu çekmiş olduğunuz portrenin resmin altına şunu da söyleyebiliriz kardeşler. Bugün Kabe'miz var. Namaz var, niyaz var, zekat var, oruç var, aç var. Her türlü imkanlar var. Her türlü imkanlarımız var. Ama bu var olan imkanların yegane sahiplerinin de Peygamber sahabe sellef-i olduğunu unutmayın. Bugün Bedir'de, Uhud'da, Kadisiye'de, Hendek'te Nihavet'te yiğitlik gösteren adamların fedakarlıklarıyla bugün buraya kadar geldi. Demek ki enes bin Nadra bakacaksın, sen de fedakar olacaksın. On asır geçse de İslam'ın fedakarlığını sen üstleneceksin. Ben de bir şeyler yapmam lazım diyeceksin. Enes'e baktım, haran parça olmuş. Ya ben de Allah taşım paran parça olmanı istemiyor. Allah taşım sadece han sohbe gel diyor, derse gel diyor, öğrenmiş olduğunu ameli amel et, hayatına geçir. Kendi neslinden olan insanlara öğret, sen başka bir şey istemiyor ki Allah-u Allah bunu istiyor. Yani gayret et, çalış diyor allah Teala. Bir öğren, biraz gayret et. Şimdi bazı kardeşler görüyoruz, Allah razı olsun onlardan. Nereye gidiyorsun? Diyor, vallahi diyor, ayda şu kadar para ödemişim, Kur'an-ı Kerim öğrenmeye gidiyorum, teşid öğrenmeye gidiyorum. Kur'an öğrenmeye gidiyorum, öğrenmeye gidiyorum. Şu kadar da para veriyorum kendini geliştirmek isteyen adam modelidir bu. Kendini geliştirmek istiyor. Bir şeyler yapabilirim, biraz Kur'an-ı Kerim öğreneyim, belki birini öğretebilirim. İslam ilimlerini öğreniyor, belki birine fayda sağlarım diye. Enes bin Nadir'in portresini okresini çekmişler. Ya kardeşler bu din biraz ilim öğrenmek gerekiyor, gayret etmek lazım. Eğer sen İslam'a başladığında, senin bir sıra böyle kitablığın varsa, Aradan on yıl geçmiş, senin şöyle bir kütüphanına bakıyoruz, e, ancak iki raf olmuş. Sen bir İslam anlamı olmuşsun, bakma. Eğer sen İslamiyet'e kim anıda yaşasaydın, on yıl içerisinde senin dev bir kütüphanan olurdu. Demek ki sen öğrenmemişsin, anlayamamışsın, fehm edememişsin, böyle. Her ayda şöyle yatır bakayım paranı 100-200 milyon, elektronik cihazlara geldiğiniz zaman takslerini yatırıyorsun, ben gibi kitaplara geldiği zaman yok. Böyle olmaz. İslam'a ilk başladığından ölümüne kadar bir sürü kitap alacaksın, okuyacaksın, araştıracaksın. Enes bin Nadir'in ne olduğunu göstereceksin. Ya Rabbi şu İslam'ı öğreneyim. Sen ne yapacağımı göreceksin. Tebliğ edeceğim, davetçi olacağım diyeceksin. Evet. Enes bin Nadir'a şöyle bir baktığımız zaman kardeşler, 80 yıllık Müslüman değil. Sadece sadece en güzel tahminle İki yıllık müslüman. Hafız da değil ha. Kur'an-ı Kerim daha tamamlanmamış. Yeni yeni indir. Hafız da değil. Haç yok. Daha cihaz yeni yeni indirilmiş. Ama öyle bir İslam yaşamış ki iki senede, 2000 yıl boyunca Allah taraf Kur'an-ı Kerim'den anlatıyor değil mi? Minel mu'minine ricârun sadâhu Ahzab suresi indirden. Enes Mümarık diyor ki vallahi bu ayet bir Ben dayım Enes bin Nadir hususunda indirebiliyorum diyor. Müminler içerisinde öyle yiğit adamlar vardır ki yiğit oğlu yiğitler Allah'a verdikleri sözle durmuşlardır. Kim bu adam? Enes bin Nadir işte. Ashab Suresi İngilizce. Öyle 80 yıllık değil 2 yıllık Müslüman. Ama gayretli ama elinden geldiği kadar da bütün fedakarlığını saygı etmiş vermiş. Evet. Kardeşler bizlerden inşallah hem kendi çocuklarımıza hem de torunlarımıza akrabalarımıza, kardeşlerimize bu İslam dini öğretmemiz lazım. Evvela buradaki var olan Müslümanların iki kere evlenmesi lazım. Burada var olan Müslümanların iki kez evlenmesi lazım. Bir, Allah'ın diniyle evlenecekler. Allah'ın diniyle nikah verecekler. İkincisi, ikincisi, evlenecekleri eşkeriyle. İkisini de bırakmayacaklar. Yani bu din, Eşinden daha kıymetli olacak sen olmaz O olmaz diyeceksin. Dini de eşin gibi biraz değerli göreceksin. Evet. Bizim Enes bin Mali'nin orayından çıkaracağımız son şey ise Enes bin Nadir Rabbine gitti. Rabbin ne olduğunu anladı kardeşler. İki yıllık Müslümandı. Çok fazla Kur'an bilmezdi ama Rabbini tanıdı. Demek ki senin benim önce Rabbimizi tanımamız lazım. Rab kavramını Hayatımızı oturtmamız lazım. Namaza geldiği zaman elini kâbeye çevirip, kâbeye dönüp de kıbleye, işte kâbe tarafına dönüp de düşüncelerini Amerika, İsrail tarafına yönetmeyeceksin. Namaza gelince diyorsun Rabbim Allah'tır. Ama düşünceye gelince, giyim kuşama gelince neden Rabler başkaları oluyor. Oruca geldiği zaman Rabbimiz Allah'tır diyorsun. Boşanmaya geldiği zaman dini yönden boşanmıyorsun. Adam biri diyor ki, ben diyor hoca nikahına inanmam valla diyor. Geç oraya sen bana diyor. Resmi nikah var mı, onu söyle bana. Diyor. Hoca nikahını geç Adam. Yani dinin belli başlı boyutlarında Rabbi kabul ediyorsun, Allah kabul ediyorsun. Ama öbür tarafında düşüncede, zevkte, yemede, içmede, boşanmada, evlenmede, bütün hukuki kanunlarda ise kendine başka Rabbler arıyorsun. Niye böyle? Amel esmından öyle yapmadım. Dedi, Rabbim sensin dedim. Rabbi yoluna gitti ve Allah onun da şahadetini kabul etti, kendi katına alıp ahzal suresi gibi birini Demek ki kardeşler bu bitti. Ama her akşam yasın namazından sonra konut duasını okurken ne diyorsunuz biliyor musunuz? Bana kılavuana tırkum ey yavcu. Min gibi yaşayacağız gün gibi yaşayacağız. Ve o facir olan, kafir olan insanları da terk edeceğiz diyorsun. Her akşam da terken sen bunu okuyorsun. Bakınlar mısın? Kulut duasında. Ya Rabbi mümin bir şekilde yaşayacağım. İnşallah kafirlerden de bertara korup onlardan uzak kuracağım diye böyle bir ah dederekten yakıyorsun sen. Ya kardeşler inşallah Uhud bitti ama Uhud artık bizim evimizdir. Uhud artık bizim iş yerimizdir Uhud tramvaydır, Uhud bizim caddelerimizdir, Uhud mesleklerimizdir Ve Uhud'da biz de Enes Bin Nadır'ız. Haberimiz olsun, Allah rızası için elimizden geldi, kaderle dinimiz için gayret edelim. 2014 Uhud var, inşallah Enes Bin Nadır'larda olsun diyelim inşallah. Allah Azze ve Celle bizleri Enes Bin Nadır'ın yolundan gitmeyi nasip eylesin. Rabbim söz yörük ve sözünde duran kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle bu din'e hem canımızla hem vaktimizle malımızla destek vermeyi bizlere nasip eylesin. inşallah Rabbim kıyamet gününde yüzlerin asılacağı yüzlerin karacağı günde ahupak bir şekilde Rabbimizin huzuruna çıkıp cennete girmeyi bizlere nasıb veresin Elmi Subhanak Allahu bihamdine shadıne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 sevgili bir allah Teala'yı. Rabbe, sevgili muamelesi yaparak ona en çok sevmesi gereken kişinin, zatın Allah olduğunu bilmen yeterlidir. Allah o zaman de ona icabet edecektir. İşte kardeşler, Enes bin Nadir böyle bir ortamda Allah'a böyle bir söz, söz veriyor. Peki, kısa bir zaman sonra Bedir'in rovanşını almak isteyen o Mekder'in müşrikler, bu sefer Uhud'a davet ediyor onları. Gelin Uhud meydanına geleceksiniz. Uhud meydanına indikleri zaman, tabi olaylar uzun ya yani çok fazla girmek istemiyoruz. Münafıkların da Peygamber aleyhissalatü vesselam'a yan çizmesiyle, geri durmasıyla sahabeler iyiden iyi güçsüzleşiyor. Ortam nasıl? Dediye Allah bir kez bir imkan versin. Allah o imkanı Uhud'da onun karşısına çıkartıyor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 Büyük bir delikodu çıkartıyor. Ki Allah'a o esnada zırhlı olan Musab bin Umeyr Peygamber aleyhissalatü vesselama benzetildiğinden dolayı Musab bin Umeyr şehit edilmişti. İbn-i da zannetti ki peygamber öldürüldü. O anda peygamber aleyhissalatü vesselamın bir çukura düştüğü rivayetlerde var. Peygamber görünmeyince insanlar zannediyor ki Muhammed oldu. Herkes bu şekilde. Öyle bir ortam. Öyle bir ortamda bakıyor ki Uhud'un eteklerinde en mesul sahveler oturuyor.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 Bunlar, Müslümanlar, bunların yaptığından sana sığınıyorum ya Rabbi dedi. Niçin? Hemen geri çekildiler. Hemen dedi dedikodulara kulak astırar. Ben bunların söylemlerinden sana sığınıyorum. Zaten farış tarafta ya Rabbi diyor sana şirk koşan müşrikler Allah düşmanlarıdır. Senin düşmanlarındır onlar. Eline aldığı gibi ilerliyor. Böyle bir ortam. Enes bin ortamını tasvir etmeye çalışıyoruz kardeşler. Ve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 Sad bin Muaz gidiyor savaşır, öldürüyor, ganimet geliyor Sad Abdullah bin Yaş diyor ki sıra benden Abdullah bin Yaş elini kaldırıyor diyor ki ya Rabbi şu görmüş olduğun Uhud meydanı bugün benim karşıma diyor Mekke'nin müşriklerin diyor en azırları benim karşıma çıkart en yiğitleri, en cüssel olan benim karşıma çıksın ya Rabbi ben ona saldırayım o da bana saldırsın Derken, o beni öldürsün, şehir etsin. Derken, benim bağırsaklarımı, ciğerlerimi dışarıya çıkarsın ya Rabbi. Yani senin uğruna ben şehir olarak geleyim ya gör. diyor. Ve ben senin huzuruna çıkayım. Sen diyesin ki, ey kurum Abdullah bu ne hal? Ben de diyeyim ki ya Rabbi, bu azalarımı senin uğrunda ben feda ettim ya Rabbi diyeyim. Yani canım vardı, senin uğrunda feda olsun ya Rabbi, senin dinin uğruna olsun ya Rabbi diyeyim. Sen de bana diyesin ki ne ey Abdullah, buyur benim cennetime gir. Böyle bir dua ettikten sonra sahbim mazdur ki vallahi amin diyesin pek gelmedi. Ama sözleştik amin dedi. Vallahi diyor, akşama doğru baktın ki ne, Abdullah bin Caşşın diyor bağırsakları ciğerleri meker olmuşlukları mızrakların başında gezmiş. Savaş meydanı Allah'ın dualara icabet etmiş oldu diyor. İşte Enes bin Nadır'ın ortamı da böyle diyor. Eline kılıcını almış ilerliyor. Oradan bakıyor ki Sad bin Maaz'ı görüyor. Öyle yolda karşılaşmıyorlar, savaş meydanında karşılaşır.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 Tam zamanı. Bak bir taraftan Muhammed öldürüldü diyorlar. Bak Hamza'ya şehit olmuş. Bütün vücudu paramparça. Musab bin Ümer ötede aynı şekilde kolları budanmış. Bak 70 küsür sahabe var, yaralılar var. Peygamberin dişi kırılmış. Vallahi diyor, Ey Saad tam fırsatın. Tam zamanı. Vallahi inni ecidu rihel cenneti Dune Uhud Vallahi şu an diyor Uhud'un, Uhud dağlarının el arkasında cennetin kokusunu alıyorum ben şu an. Ne bu ya. Yani sen dini öyle bir yaşayacaksın ki Allah sana dünyadayken cennetin kokusunu koklatacak, kokusunu verecek. Böyle bir nimet var mı ya? Allah işte. Vallahi diyor cennetin kokusunu alıyorum şu an. Duyuyorum. Tam bu fırsat, tam zaman diyor.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 Vallahi bu Enes bin Nadır. Onu bulduğumuz zaman diyor, aynı diyor, kütükteki et misali gibi kalmıştım. Kütükteki et misali. Üzerinde 80 küstür kılıç, mızrak darbeler vardı diyor. Kim bu adam? Enes bin Nadır. Hani şu, Ya Resulullah Bedir'e katıramadım ama bir Uhud'a katılırsam Allah benim ne yapacağımı o zaman görecektir. Kardeşler Enes bin Nadır nereye gitti? İhtimal Enes bin Nadır'dan sonra gelen sahabeler Enes bin Nadır'ın o naaşı üzerinde bedeni parampar soran cesedin üzerinde şöyle bir halkı oluşturmuşlar da Enes bin Nadır'a o zaman bakmışlar ibret almışlar. Demişler şöyle Enes'e bak ya maşallah maşallah eline kırıcı aldığı gibi gitti de doğrandı da şimdi cennete gitti. Biz de inşallah Enes bin Nadır gibi olacağız demişlerdir o günle sonra sahabeler. Bundan dolayı Kadisiye savaşlarına çıkmışlar, Nihana savaşlarına çıkmışlar da şehit olmuşlar. Şimdi kardeşler Hamza nereye gitti? Musab nereye gitti? Enes bin Nadir nereye gitti? O meşhur yiğit sahabeler, Selefi Salihinler nereye gitti? Rahmanın Nasıl gittiler Salih Hanım? 1400 geçse bile Allah onlar kapağında zikretti. Demek ki Salih Bey'in günümüzde etkisi de çok büyük kardeşler. O zaman ben bin Nazır'ın şöyle bir fotoğrafını çektiğimiz zaman altına şunları yazabilir miyiz acaba? Kardeşler, sahabeler bu dini, adak dini görmüyorlar Adak dini görmüyorlar. Fıkıh kitablarını açtığınız zaman adak bölümü var. O adak adama var ya, tevekkül, tevekkül az olamadan varmış. Sahabeler adak adama yoktur. Sahabel adadı zaman canın canınadır. Biz işin inşallah biraz düzene bilsin. ilk cuma cumartesi oradayım. Böyle söyleriz. Şu işlerin biraz düzelsin var ya hemen bir poç keseceğiz. Oğlum askerden dönsün, bu kadar fakire para yardımında bulunuz. Hep böyle söyleriz ya. Bu bizim işimiz. Sahabenin dininde, sahabenin işinde adak yok. Ne dedi? Allah o zamana beni bir gösterirse, bir bana o fırsatı verirse ne yapacağımı görecektir. Şeref-i Uhud'a Bedir'e gidip gelin de Allah'sın. Allah beni görür. Bir sağ salim de Allah Kerim'dir dememişler. Gidersen can verelim demişler. Ne vereceğim planla durmamışlar. Demek ki sahabenin, sahabenin değil inanmış olduğu şeyde adak yok kardeşler. Adak bölümü vardır fıkıhta. Ama sahabenin metodu adak adama dönüyor. Adak, adak tevekkür az olan insanların dışında. Adak adadığın zaman zaten menfaat işin yerine geliyor. Allah Tanrı yarattığı bir mahlukluk gidip kesiyorsun. Allah'ın malını Allah'a veriyorsun. Safiyse can ver, mar ver. Ve yine şu portrenin, bu çekmiş olduğunuz portrenin resmin altına şunu da söyleyebiliriz kardeşler. bugünkü abimiz var namaz var, niyaz var, zekat var, oruç var, hac var. Her türlü imkanlar var. Her türlü imkanlarımız var. Ama bu var olan imkanların yegane sahiplerinin de Peygamber sahabe sellef-i sahib olduğunu unutmayın. Bugün Bedir'de, Uhud'da, Kadisiye'de, Hendek'te, Nihamet'te yiğitlik gösteren adamların fedakarlıklarıyla bugün buraya kadar geldi. Demek ki Henes bin Nadir'e bakacaksın, sen de fedakar olacaksın. On asır geçse de İslam'ın fedakarlığını sen üstleneceksin. Ben de bir şeyler yapmam lazım diyeceksin. Enes'e baktın parça olmuş. Ya beni Allah Tavuk şu an parça olmamı istemiyor. Allah Tavuk sadece sana sohbete gel diyor. Derse gel diyor. Öğrenmiş olduğuna amelini amel et, hayatına geçir. Kendi neslinden olan insanlara öğret. Senin başka bir şey ki Allah Tarih. Allah bunu istiyor. Yani gayret et, çalış diyor Allah Tavuk.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 Bir şeyler yapabilirim. Biraz Kur'an-ı Kerim öğreneyim. Belki birini öğretebilirim. İslam ilimlerini öğreniyor. Belki birine fayda sağlarım diye. Enes bin Nadir'in portresini çekmişler. E kardeşler bu din biraz ilim öğrenmek gerekiyor. Gayret etmek lazım. Eğer sen İslam'a başladığında senin bir sıra böyle kitaplığın varsa aradan 10 yıl geçmiş seni şöyle bir tıpkana bakıyoruz e, ancak iki raf olmuş. Sen bir İslam'a inanmamışsın, Eğer sen İslamiyata kim anıda yaşasaydın, 10 yıl içerisinde senin dev bir kütüphanın olurdun. Demek ki sen öğrenmemişsin, anlayamamışsın, yeri. Her ayda şöyle yatır bakayım paranı 100-200 milyon, elektronik cihazlara geldiği zaman takslerini yatırıyorsun, ben gibi. İstaflara geldiği zaman yok, böyle olmaz.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 Yeni yeni indirilir. Hafıza değil, haç yok, daha cihat yeni yeni indirilmiş. Ama öyle bir İslam yaşamış ki iki senede, iki bin yıl boyunca Allah taraf Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor değil mi? مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا Ahzad suresi indirden. Enes diyor ki, Vallahi bu ayet bir ben dayım Enes bin Nadr'ın hususunda indirebiliyorum diyor. Müminler içerisinde öyle yiğit adamlar vardır ki yiğit oluyor yiğitler, Allah'a verdikleri sözde durmuşlardır. Kim bu adam? Enes bin Nadr işte. Ashab Suresi'nin birden. Öyle 80 yıllık değil, 2 yıllık Müslüman. Ama gayretli, ama elinden geldiği kadar da bütün fedakarlığını serbetmiş, vermiş. Evet. Kardeşler, bizlerden inşallah hem kendi çocuklarımıza, hem de torunlarımıza, akrabalarımıza, kardeşlerimize bu İslam dini öğretmemiz lazım. Evvela buradaki var olan Müslümanların İki kere evlenmesi lazım. Burada var olan Müslümanların iki kez evlenmesi lazım. Bir, Allah'ın dini ile evlenecekler. Allah'ın diniyle ile nikah kıyacaklar. İkincisi, ikincisi evlenecekler eşleriyle. İkisini de bırakmayacaklar. Yani bu din, eşinden daha kıymetli olacak sen için. O olmaz sormaz diyeceksin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 Kâbeye Kabe'ye dönüp de kıbleye, işte Kabe tarafına dönüp de düşüncelerini Amerika, İsrail tarafına yönetmeyeceksin. Namaza gelince diyorsun Rabbim Allah'tır. Ama düşünceye gelince, diyim kusama gelince neden Rabler başkaları oluyor. Oruca geldiği zaman Rabbimiz Allah'tır diyorsun. Boşanmaya geldiği zaman dini yönden boşanmıyorsun. Adam biri diyor ki ben diyor, hoca nikahına inanmam, vallahi diyor, geç oraya bana diyor, resmi nikahı var mı? onu söyle bana diyor. hoca nikahını geç sen diyor. adam. Yani dinin belli başlı boyutlarında Rabbi kabul ediyorsun, Allah kabul ediyorsun ama öbür tarafında düşüncede, zevkte, yimede, içmede, boşanmada, evlenmede, bütün hukuki kanunlarda ise kendine başka Rabler arıyorsun. Niye böyle? ama enes öyle yapmadın dedi Rabbim sensin dedi Rabbi yoluna gitti ve Allah onun da şahadetini kabul etti kendi katına alıp Ahza suresi indirildi <gülüyor> demek ki kardeşler Uhud bitti ama her akşam yasın namazından sonra kunut duasını okurken ne diyorsunuz biliyor musunuz وَنَخِلَهُ وَنَا تُرْقُ مَيْيَفْكُرُ mümin gibi yaşayacağız mümin gibi yaşayacağız ve o facir olan, kafir olan İnsanları da terk edeceğiz diyorsun. Her akşam yatarken sen bunu okuyorsun. Hakkında mısın? Kulut duasında. Ya Rabbi bir şekilde yaşayacağım. İnşallah kafirlerden de bertara korup onlardan uzak duracağım diye böyle bir ahd ederekten yatıyorsun sen. Ya kardeşler inşallah Uhud bitti. Ama Uhud artık bizim evimizdir. Uhud artık bizim iş yerimizdir. Uhud tramvaydır Uhud bizim de Uhud mescidlerimizdir. Ve Uhud'da biz de Enes bin Nadır'ız. Haberimiz olsun. Allah rızası için elimizden geldiği haberle dilimiz için gayret edelim. 2014 Uhud var. İnşallah Enes bin olsun diyelim. İnşallah. Allah Azze ve Celle Enes bin Nadır'ın yolundan gitmeyi nasip eylesin. Rabbim söz verip de sözünde duran kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle bu dine hem canımızla hem vaktimizle malımızla e, destek vermeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Rabbim kıyamet gününde yüzlerin asılacağı, yüzlerin karalacağı günde ahupak bir şekilde Rabbimizin huzuruna çıkıp da cennete girmeyi nasip eylesin. Amin. Subhaneke Allahum diye müteşekkirim. Yani Onu savaş meydanından geri çekilip de ölüler, şehitler tespit edildiği zaman geliyorlar bakıyorlar ki tanınmayacak bir vaziyete gelmiş. Kız kardeşini çağırıyorlar. Diyorlar ki gel şu adama bak. Tanımıyoruz bu adamı. Böyle bir hale getirmişler ki Enes bin Nadir hiç tanınmayacak bir halde. Belki belki bir saç olsa belki saç şeklinden insan tanır değil mi? Yok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 o Enes bin Nadır'dan sonra gelen sahabeler, Enes bin Nadır'ın o naşi üzerinde bedeni parampar soran cesedin üzerinde şöyle bir halkı oluşturmuşlar da, Enes bin Nadır'a o zaman bakmışlar, ibret almışlar. Demişler şöyle, Enes'e bak ya, maşallah, maşallah. Eline kılıcı aldığı gibi gitti de, doğrandı da, şimdi cennete gitti. Biz de inşallah Enes bin Nadır gibi olacağız demişlerdir o günce de sonra sahabeler.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 Demek ki Salih Amel'in günümüzde etkisi de çok büyük kardeşler. O zaman Enes bin Nazır'ın şöyle bir fotoğrafını çektiğiniz zaman altına şunları yazabilir miyiz acaba? Kardeşler, sahabeler bu dini adak dini görmüyor abi. Adak dini görmüyorlar. abi. kitaplarını açtığınız zaman adak bölümü var. O adak adama var ya tevekkül, tevekkülü az olan adamlarmış. Sahabeler adak adama yoktur.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 Ama sahabenin metodu adak adama değil. Adak, tevekkül az insanlardır. Adak adadığın zaman zaten menfaat İşin yerine geliyor, Allah Tanrı yarattığı bir mahluku gidip kesiyorsun. Allah'ın malını Allah'a veriyorsun. Sıfıysa can ver, iman ver. Ve yine şu portrenin, bu çekmiş olduğunuz portrenin resmin altına şunu da söyleyebiliriz kardeşler. bugünkü abimiz var.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 Sen de fedakar olacaksın. On asır geçse de İslam'ın fedakarlığını sen isteneceksin. Ben de bir şeyler yapmam lazım diyeceksin. Enes'e baktım parça olmuş. Ya ben de Allah'ta şu an olmanı istemiyor. Allah'ta sadece sana sohbete gel diyor. Derse gel diyor. Öğrenmiş olduğunu amel et hayatına geçir. Kendi neslinden olan insanlara öğret. Sen başka bir istemiyor ki Allah'ta. Allah bunu istiyor. Yani gayret et, çalış diyor Allah'ta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 bir şeyler yapabilirim. Biraz Kur'an-ı Kerim öğreneyim. Belki birini öğretebilirim. İslam ilimlerini öğreniyor. Belki birine fayda sağlarım diye. Enes bin Nadir'in çekmiştir. çekmişler. E kardeşler bu din biraz ilim öğrenmek gerekiyor. Bayret etmek lazım. Eğer sen İslam'a başladığında senin bir sıra böyle kitaplığın varsa aradan on yıl geçmiş seni bir banana bakıyoruz. E, Ancak iki raf olmuş. Sen İslam bakma. Eğer sen İslamiyet'a kim anıda esassaydın, on yer içerisinde senin dev bir kütüphanın olurdu. Demek ki sen öğrenmemişsin, anlayamamışsın, bu edememişsin. Her ayda şöyle yatır bakın paranı 100-200 milyon, elektronik cihazlara geldiği zaman taksitlerini yatırıyorsun, ben gibi. Kitaplara geldiği zaman yok, böyle olmaz. İslam'a ilk başladığından ölümüne kadar bir sürü kitap alacaksın, okuyacaksın, okuyacaksın. Enes bin Nadır'ın ne olduğunu göstereceksin. Ya Rabbi şu İslam'ı öğreneyim. Peki, sen ne yapacağımı göreceksin. Tebliğ edeceğim. Davetçi olacağım diyeceksin. Evet. Enes bin Nadır'a şöyle bir baktığımız zaman kardeşler 80 yıllık Müslüman değil. Sadece sadece en güzel tahminle 2 yıllık Müslüman. Hafız da değil ha. Kur'an-ı Kerim daha tamamlanmamış. Yeni yeni iniyor. Hafız da değil. Haç yok. Daha cihaz yeni yeni indirilmiş. Ama öyle bir İslam yaşamış ki iki senede 2000 yıl boyunca Allah tarafı Kur'an-ı Kerim'de anlatır değil mi? Minel mu'minine ricalun sadafı diyor. Ahzab suresi indirden. Enes bin Mark diyor ki Vallahi bu ayet bir Ben dayım Enes bin Nadr'ın in hususunda indirebiliyorum diyor. Müminler içerisinde öyle yiğit adamlar vardır ki yiğit oğlu yiğitler. Allah'a verdikleri sözde durmuşlardır. Kim bu adam? Enes bin Nadir işte. Asal Suresi 21'de. Öyle mi? 80 yıllık değil, 2 yıllık Müslüman. Ama gayretli, ama elinden geldiği kadar bütün fedakarlığını serbetmiş, vermiş. Evet, kardeşler bizler de inşallah hem kendi çocuklarımıza, hem de torunlarımıza, akrabalarımıza, kardeşlerimize bu İslam'ı öğretmemiz lazım. Evvela buradaki var olan Müslümanların iki kere evlenmesi lazım. Burada var olan Müslümanların iki kez evlenmesi lazım. Bir, Allah'ın diniyle evlenecekler. Allah'ın diniyle nikah kıyacaklar. İkincisi, ikincisi, evlenecekleri eşleriyle. İkisini de bırakmayacaklar. Yani bu din peşinden daha kıymetli olacak senin için. O olmaz, olmaz diyeceksin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 Ama enes bunladır yapmadı. Rabbim sensin dedim. Rabbi yoluna gitti ve Allah onun da şehadetini kabul etti. Kendi katına alıp Ahzav suresi yindiri indirdi. Demek ki kardeşler Uğud bitti. Ama her akşam yasın alazından sonra kunut duasını okurken ne diyorsunuz biliyor musunuz? وَنَخْلَهُ وَنَتُرْقُ مَيْيَفْشُرُقُ Mümin gibi yaşayacağız. -min gibi yaşayacağız. Ve o facir olan kafir olan insanları da terk edeceğiz diyorsun. Her aslına terk et sen bunu okuyorsun. Bakınlar mısın? Unuttu aslında. Ya Rabbi mümin bir şekilde yaşayacağım. İnşallah kafirlerden de bertaraf vurup onlardan uzak duracağım diye böyle bir ah dederekten yapıyorsun sen. Ya Kardeşler inşallah Uhud bitti ama Uhud artık bizim evimizdir. Uhud artık bizim iş yerimizdir. Uhud tramvaydır. Uhud bizim caddelerimizdir. Uhud mescidlerimizdir. Ve Uhud'da biz Enes bin Nadır'ız. Haberimiz olsun. Allah rızası için elimizden geldiği haberle dinimiz için gayret edelim. 2014 Uhud var. İnşallah Enes bin olsun diyelim inşallah. Allah Azze ve Celle bizleri Enes bin Nadır'ın yolundan gitmeyi nasip eylesin. Rabbim söz verip de sözünde duran kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle bu dine hem canımızla hem vaktimizle malımızla destek vermeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Rabbim kıyamet gününde yüzlerin asılacağı, yüzlerin karalacağı günden ahupak bir şekilde Rabbimizin huzuruna çıkıp da cennete girmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Subhaneke Allahum ve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 eğer sen İslamiyet'e kim anıda yaşasaydın, 10 yıldır içerisinde senin dev bir kütüphanın olur. Demek ki sen öğrenmemişsin, anlayamamışsın, bu böyle. Hele ayda şöyle yatır bakayım paranı 100-200 milyon, elektronik cihazlara geldiği zaman takslerini yatırıyorsun, ben gibi. Kitaplara geldiği zaman yok. Böyle olmaz. İslam'a ilk başladığından ölümüne kadar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 aç yok cihaz yeni indirilmiş. Ama öyle bir İslam yasamış ki iki senede 2000 yıl boyunca Allah tarafı Kur'an-ı Kerim'de anlatır değil mi? Mine'l mukminine rijalun sadıku diyor. Ahzab suresi 21'den. Enes numarık diyor ki vallahi bu ayet Kerem'in bir ben dayım Enes bin Nadır hususunda indiğini biliyorum diyor. Müminler içerisinde öyle yiğit adamlar vardır ki yiğit or yiğitler Allah'a verdikleri sözle durmuşlardır. Kim bu adam? eskinlidir işte. Hazret Suresi 21'de. Öyle 80 yıllık değil, 2 yıllık Müslüman. Ama gayretli ama elinden geldiği kadar bütün fedakarlığını serd etmiş, vermiş. Evet. Kardeşler bizler de inşallah hem kendi çocuklarımıza hem de torunlarımıza, akrabalarımıza, kardeşlerimize bu İslam öğretmemiz lazım. Evvela buradaki var olan Müslümanların iki kere evlenmesi lazım. Burada var olan Müslümanların iki kez evlenmesi lazım. Bir, Allah'ın diniyle evlenecekler. Allah'ın diniyle nikah duyacaklar. İkincisi, ikincisi, evlenecekler eşleriyle. İkisini de bırakmayacaklar. Yani bu din eşinden daha kıymetli olacak senin için. O olmaz diyeceksin. Dini de eşin gibi biraz değerli göreceksin.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 dedi Rabbim sensin dedi. Rabbi yoluna gitti ve Allah da şahadetini kabul etti. Kendi katına alıp Ahzat suresi indireyim dedi. Demek ki kardeşler, Uğud bitti. Ama her akşam yasın namazından sonra konut duasını okurken ne diyorsunuz biliyor musunuz? bana vanatruku meyyehcur Mümin gibi yaşayacağız. Mümin gibi yaşayacağız. Ve o facir olan, kafir olan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 hem canımızla, hem vaktimizle, malımızla e, destek vermeyi bizlere nasip eylesin. inşallah Rabbim kıyamet gününde yüzlerin asılacağı, yüzlerin kararacağı günde ahupak bir şekilde Rabbimizin huzuruna çıkıp da cennete girmeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Subhaneke Allah'ım. Bi hamid neşeden. La ilahe illa kanasla. Ve İkincisi evlenecekler eşleri. İkisini de bırakmayacaklar. Yani bu din eşinden daha kıymetli olacak sence. Olmaz olmaz diyeceksin. Dine de eşin gibi biraz değerli göreceksin. Evet. Bizim Enes Mari'in orayından çıkaracağımız son şey ise Enes bin Nadır Rabbine gitti. Rabbin ne olduğunu anladık arkadaşlar.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 Ama öbür tarafında düşüncede, zevkte, yemede, içmede, boşanmada, evlenmede, bütün hukuki kanunlarda ise kendine başka Araplar arıyorsun. Niye böyle? Ama Enes öyle yapmadım. Dedi Rabbim sensin dedim. Rabbi yoluna gitti ve Allah yolunda kabul etti. Kendi katına alıp Ahzat suresi 21 indirdi. Demek ki kardeşler, Uğud bitti. Ama her akşam, Yatsı namazından sonra konut duasını okurken ne diyorsunuz biliyor musunuz? وَنَخِلَهُ مَنَكُرُقُ مَيْيَفْكُرُهُ Mümin gibi yaşayacağız, mümin gibi yaşayacağız. Ve o facir olan, kafir olan insanları da terk edeceğiz diyorsun. Her akşam yeterken sen bunu okuyorsun. Bakınlar mısın? <gülüyor> konut duasından. Ya mümin bir şekilde yaşayacağım. İnşallah kafirlerden de bertaraf olur, onlardan uzak duracağım diye böyle bir ahd ederekten yakıyorsun sen. Ya kardeşler inşallah Uhud bitti ama Uhud artık bizim evimizdir. Uhud artık bizim iş yerimizdir. Uhud tramvaydır. Uhud bizim caddelerimizdir, Uhud mescitlerimizdir. Ve Uhud'da biz Nesrin Nadırlarız. Haberimiz olsun. Allah razı olsun elimizden geldi kadar dinimiz için gayret ederim. 2014 Uhud var. İnşallah Nesrin Nadırlarda olsun diyelim İnşallah. Allah razı verle bizlerin.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 terfe asman saray aşkul dedi Rabbim sensin dedi, Rabbi yoluna gitti ve Allah filan da şahadetini kabul etti kendi katına alıp Ahzab suresi yediyeyim dedi. Demek ki kardeşler, Uhud bitti. Ama her akşam yasın namazından sonra kunut duasını okurken ne diyorsunuz biliyor musunuz? وَنَخْلَهُ وَنَا تُرْكُمْ مَيْ يَحْجُرُهُ Mümin gibi yaşayacağız, mümin gibi yaşayacağız ve o facir olan, kafir olan, insanları da terk edeceğiz diyorsun. Her aksan ve terk insan bunu okuyorsun. Bakınlar mısın? Konut duasında. Ya Rabbi mümin bir şekilde yaşayacağım. İnşallah kafirlerden de bertaraf korup onlardan uzak duracağım diye böyle bir ahvederekten yatıyorsun sen. Ya kardeşler, inşallah Uhud bitti. Ama Uhud artık bizim evimizdir. Uhud artık bizim iş yerimizdir. Uhud tramvaydır. Uhud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 mescidlerimizdir. Ve Uhud'da biz de Enes bin Nadır'ız. Haberimiz olsun. Allah rızası için elimizden geldiği kadarla dinimiz için gayret ederim 2014 Uhud var. İnşallah Enes bin olsun diyelim. inşallah Allah Azze ve Celle dilerim. Enes bin Nadır'ın yolundan gitmeyi nasip eylesin. Rabbin söz verip de sözünde duran kullardan eylesin. Allah Azze ve Celle bu dine hem canımızla hem vaktimizle, malımızla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 Rabbim, kıyamet gününde yüzlerin asılacağı, yüzlerin kararacağı günde ahupak bir şekilde Rabbimizin huzuruna çıkıp teceneteyimelerin nasibi versin. Elmi Subhanak Allahum bihamd neshidinne, ilahi ilan tanas tabihi